Dişi balina okullarına kavalyelik yapan, tam gelişmiş ama yaşlı da olmayan bir erkek balina vardır her zaman. Bir tehlike karşısında bu erkek balina geride kalıp bayanların kaçmasını sağlayarak yiğitliğini gösterir. Aslında bu sayın bay keyfine düşkün bir Osmanlı'dır. Bir haremin gönül eğlenceleri ve cilveleri arasında dünya okyanuslarını gezer durur. Bu Osmanlı ile cariyeleri arasında insanın dikkatini çeken büyük bir ayrım vardır. Çünkü kendisi en iri boydan bir deniz ejderhasıdır. Bayanlarsa ne denli gelişmiş de olsalar, orta boylu bir erkek balinanın ancak üçte biri kadardırlar. Gerçekten de bu bayanlar bir hal ince yapılıdırlar. Bellerinin kalınlığı 12 yardayı geçmez bana kalırsa. Bununla beraber yaradılışlarında bir tombullaşma eğilimi olduğu da su götürmez. Bu haremle başlarındaki efendinin tatlı bir rehavet içinde gezinmeleri görülecek şeydir doğrusu. Kibar kişiler gibi boyna yeni yeni eğlenceler ararlar. Ekvatora beslenme mevsiminin en civcivli zamanında gelirler. Belki de yazı kuzey denizlerinde geçirmişler, tatsız sıcaklardan bunaltılardan kurtulmuşlardır böylece. Ekvator gezisinde bir aşağı bir yukarı piyasa ettikten sonra soğuk mevsimi geçirmek üzere de doğu sularına giderler. Böylece kışında tadına tadını çıkarmış olurlar. Bu yolculukları sırasında rahat rahat yüzerken eğer paşa hazretleri bir şeylerden kuşkulanacak olursa kıymetli haremini korumak için gözünü dört açar. Genç ve biraz fazla şımarık bir deniz ejderhası çıka gelip bayanlardan birine sokulmaya kalkınca küplere binen paşa üstüne saldırıp kapı dışarı eder onu. Eğer böyle başıboş genç çapkınların kutsal aile mutluluğunu bozmalarına göz yumulursa neye varır bunu sonu? Ama paşa hazretleri ne yaparsa yapsın yine de en yaman donhoanları yatağından uzaklaştıramaz. Çünkü bu kör olası deniz tüm balinaların paylaştıkları yataktır. Karada bayanlar birbirlerini kıskanan hayranlarının korkunç düellolar yapmalarına nasıl yol açarsa erkek balinalarda zaman zaman öylesine savaşırlar Bu bayan balinalara duydukları aşk yüzünden. Bu düelolarda uzun alt çenelerini kılıç gibi kullanırlar. Kimi zamanda çenelerini birbirine kenetleyip boynuz boynuza cenkleşen geyikler gibi güçlerini göstermeye çalışırlar. Avlanan erkek balinanın çoğunda bu savaşların derin izleri görülür. Yarılmış kafalar, kırılmış dişler, delik deşik yüzgeçler, arada sırada yırtılmış, çarpılmış ağızlar. Avcılar bu Balina haremlerine okul dedikleri gibi haremin paşasına ve efendisine de okul öğretmeni adını verirler. Öğretmenliğe pek uymamakla beraber çok hoş bir yanı var bu işin. Ama kimilerine göre Balina paşasına bu adı ilk veren Vidokun anılarını okumuş olmalıdır. Bu ünlü Fransız'ın gençliğinde ne biçim bir köy öğretmeni olduğunu ve öğrencilerden bazılarına gizli gizli ne çeşit dersler verdiğini görmüş olmalıdır orada. Öğretmen balinanın yaşlanınca sürdükleri bu yalnız, kimsesiz yaşam tüm yaşlı güney balinalarında görünür. Hemen her yerde yalın balina, yalnız gezen deniz canavarlarına bu ad verilir, yaşlı bir balinadır. Yosun sakallı, görkemli, Daniel Boom gibi doğadan başka hiçbir varlığın yakınlığına katlanamaz. Issız sularda onun karısı doğa olur. Ne çok şeyde gizlese, ne asık suratlı da olsa yine de kadınların en iyisidir doğa. Biraz önce sözünü ettiğimiz ancak genç ve gürbüz erkek balinalardan meydana gelen okul, harem okullarından bambaşkadır. Çünkü dişi balinaların özelliği çekingenlikken, 40 varillik boğalar denilen bu delikanlılar, tüm deniz canavarlarının en kavgacı ve en belalı sayılanıdır. Onlardan bin beteri, zaman zaman rastlanan o eşi bulunmaz huysuz kırbaşlı balinalardır. Bunlar gut hastalığına tutulmuş asık yüzlü ifritler gibi savaşırlar insandan. Kırk varillik boğalar okulu harem okullarından daha kalabalıktır. Bir sürü liseli delikanlı gibi itişir kakışır, şakalaşır yaramazlık ederler. Dünyanın çevresinde hoplaya zıplaya öyle çılgınca bir gidişleri vardır ki aklı başında hiçbir sigortacı Yale ya da Harvard Üniversitelerinden azgın bir delikanlıyı sigorta etmediği gibi onları da sigorta etmeyi aklından geçirmez. Ama bu azgınlık çabuk sona erer. Biraz olgunlaştılar mı, sürüden ayrılırlar, bir mevki sahibi olmanın, yani bir harem edinmenin yollarını ararlar. Erkek ve dişi okullar arasında cinsiyetten gelen daha da belirli bir ayrılık vardır. Kırk varillik bir boğa zıpkınlandı mı, yapayalnız kalır, zavallıcık. Arkadaşlarının hepsi çekip giderler. Ama haremden biri vuruldu mu öteki bayanlar yaralının çevresinde telaş içinde dönüp dururlar. Ara sıra yaralıya öyle yaklaşırlar ki sonunda kendileri de avcılarının eline düşerler. Bundan bir önceki bölümde filamalardan ve filama sırıklarından söz etmiştik. Bu vesileyle balina avcılığının yasaları ve kuralları üstünde durmamız gerekir. Çünkü filama bu avcılığın büyük simgesi ve armasıdır. Birçok gemi birlikte sefer edince bir geminin zıpkınladığı bir balinanın kaçtığı, onu sonradan başka bir geminin adamlarının öldürüp yakaladıkları olur. Buna benzer durumlar yüzünden beklenmedik birçok karışıklık çıkabilir. Örneğin yorucu ve tehlikeli bir avdan sonra yakalanıp gemiye bağlanan bir balina şiddetli bir fırtına çıkınca kopup yok olur. Çok uzaklarda başka bir balina gemisinin eline geçer. O gemi ise ne canını ne de halatlarını tehlikeye atmadan durgun bir havada balinayı rahat rahat çekip götürür. Demek ki sözlü ya da yazılı herkesçe benimsenmiş ve her çeşit durumu uygulanabilecek bir yasa olmasaydı balıkçılar arasında ikide bir kızılca kıyametler kopardı. Resmen yapılmış tek balinacılık yasası Hollandalıların ikidir. Bu yasa 1695'te Hollanda meclisinden çıkmıştır. Hollanda'dan başka hiçbir ulusta yazılı bir balinacılık yasası yoktur ama Amerikan balıkçılarının bu konuda kendi hukukçuları ve avukatları vardır. Bunlar öyle bir yöntem kurmuşlardır ki özlü kısalığı açısından Justinianus'un tüm yasalarını ve başkalarının işine karışmayı önlemek amacıyla Çinlilerin meydana getirdikleri derneğin tüm yönetmeliklerini ve kurallarını bile gölgede bırakır. Evet ama bu balinacılık yasası, kraliçe en çağından kalma bir meteliğe ya da bir zıpkının sivri ucuna yazılıp boyunlara asılabilecek kadar kısadır. 1- Başı bağlı balina, bağlayanın malıdır. 2- Başı boş balina, ilk kimin eline geçerse onun malıdır. Gel gelelim, bu ustaca kurulmuş yasal düzen, sırf görülmedik kısalığı yüzünden öyle büyük karışıklıklara yol açıyor ki, Yorumlanması için kocaman bir kitap yazmak gerekir. Önce başı bağlı balina ne demektir? İster canlı ister ölü olsun bir balık içinde bir ya da birkaç insan bulunan bir gemiye ya da bir sandala bu gemide ya da bu sandalda bulunanların denetimi altında olan herhangi bir araçla örneğin bir direk, bir kürek, dokuz parmaklık bir kablo, bir telgraf teli ya da bir örümcek ağının ipiyle bağlı olursa bu balık başı bağlı bir balıktır. Bir filama ya da sahibini belli eden herhangi bir işareti taşıyan bir balık da başı bağlı sayılır. Ama filamayı koyan geminin balinayı yedeğine alıp götürme gücü ve isteğinde olması da gerekmektedir. Bunlar bilimsel yorumlardır. Gel gelelim, balinacıların yorumları zaman zaman sert sözler ve bu sözlerden de daha sert yumruklarla yapılır. Gerçi onuruna ve namusuna ayrıca düşkün balina avcıları arasında bir başkasının avladığı ya da öldürdüğü bir balinaya sahip çıkmak çok ağır bir haksızlık, bir ahip sayılır. Ama çoğu balina avcıları böylesine ince ve kılı kırka yaran bir dürüstlük göstermezler bu işlerde. Aşağı yukarı elli yıl önce başkasının el koyduğu bir malı geri almak için İngiltere'de pek acayip bir dava açıldı. Davacılara göre kuzey denizlerinde çetin bir av sonrasında bir balinayı zıpkınlayabilmişlerdi. Ama canlarını kurtarabilmek için yanlı salatlarını değil sandallarını da bırakıp kaçmışlardı avın sonunda. Dava edilenler yani başka bir geminin gemicileri çıka gelip aynı balinayı vurmuş öldürmüş bağlamış ve davacının gözü önünde onu el koymuşlardı. Davacılar kafa tutunca dava edilenlerin kaptanı davacılara boş vermiş, daha da ileri giderek onların halatlarını, zıpkınlarına ve sandallarına da el konulacağını, çünkü balina yakalandığı sırada bunların balinaya bağlı olduklarını söylemiş. Şimdi davacılar balina için tazminatla beraber halatlarını, zıpkınlarını ve sandallarını geri istiyorlardı. Bay Erskin dava edilenlerin avukatıydı. Lord Ellenbrough da yargıçtı. Çok zeki olan Erskin savunma sırasında durumu iyice anlatabilmek için o günlerde görülen bir başka davayı ele aldı. Adamın biri karısının azgınlığını dizginlemeye boşuna uğraştıktan sonra onu yaşamın denizlerine bırakıp uzaklaşmak zorunda kalmış. Ama yıllar sonra pişman olarak bu kadını yeniden elde etmek için dava açmış. Erskin bu adama hak vermiyor ve diyor ki bu bay. Her ne kadar o bayanı ilk olarak zıpkınlamış ve eskiden sıkıca bağlamışsa da hatunun azgın ve saldırgan huyuyla başa çıkamayarak sonunda onu bırakmıştı. Bırakılınca da bu kadın başıboş bir balık olmuştu. Böylece ikinci bir bayçıka gelip de bayanı yeniden zıpkınlayınca bu bayan önceden her ne kadar zıpkınlanmış olsa da bu ikinci bayın malı olmuştu artık. İşte Erskine göre şimdi savunduğu tarafın durumu da buydu. Kadın ve balina davaları birbirini aydınlatmış oluyordu. Her iki tarafın savunmalarını gerektiği gibi dinledikten sonra pek bilgin yargıç şu karara vardı. Sandal davacılara geri verilecekti. Çünkü onu sırf canlarını kurtarmak için bırakmışlardı. Dava konusu olan balina zıpkın ve halatlara gelince onlar dava edilenlerin malı olacaktı. Çünkü balina son yakalanışında başıboş bir balıktı. Balina kaçıp giderken zıpkın ve halatlarını da kendine mal ettiğine göre balinayı sonradan yakalayanların onları da elde etmesi gerekirdi. Çünkü dava edilenler balinayı yakaladıklarına göre balık kiminse balığın üstündekiler de onundu. Sizle ben gibi sıradan adamlar bu pek bilgili yargıcın kararını belki de beğenmeyeceğiz. Ama bu işin köküne inersek göreceğiz ki başı bağlı balıklarla başı boş balıklar üstüne biraz önceden sözünü ettiğimiz ve söz konusu davada Lord Ellen Brown'un uyguladığı bu iki büyük balinacılık yasası tüm insanlık hukukunun temelidir. Çünkü eski Filistinlilerin tapınağı gibi yasaların tapınağı da üstündeki karışık ve süslü oymalara karşın ancak bu iki destekle ayakta durur. Bir mal elinize nasıl geçerse geçsin bu mala sahip olanın ona yarı yarıya hak kazandığı herkesçe bilinen bir şey değil midir? Üstelik çoğu zaman bir mala el koyan o mal üstüne yüzde yüz hak sahibi sayılır. Toprakla birlikte alınıp satılan Rus köylüleri ve cumhuriyet çağında köleler bedenleri ve ruhlarıyla başı bağlı birer balık değil de nedir? Onlara el koyanlar yüzde yüz hak sahibi saymıyorlar mı Aç Açgözlü bir köy ağası için bir dulun cebinde kalan son metelik başı bağlı bir balık değil de nedir? Şurada suçu açığa vurulmayan kötü adamın filama yerine kapısında bir plaka taşıyan mermerden yapılmış gösterişli evi başı bağlı bir balık değil de nedir? İflas eden Bay Hapu yutmuşun karısı ve çocukları açlıktan ölmesinler diye komisyoncu Mordenay bu zavallıya borç vermiştir. Bu borca karşılık aldığı insafsız faiz başı bağlı bir balık değil nedir? Yüz binlerce beli bükük işçi nasıl olsa kıt kanaat doyuran ekmekle peynirden yoksun ederek ruh Ruhkutra'nın onlardan zorla kopardığı yüz bin İngiliz lirası tutarındaki gelir başı bağlık bir balık değil de nedir? Üstelik bu işçilerin hepsinin Ruhkutra'nın yardımı olmaksızın doğru cennete gidecekleri de su götürmez. Ahmakzade düküne, atalarından kalan kasabalar ve köyler, birer başı bağlı balık değil de nedir?